Kadarım kanadı, fotoğraf çekile çekile çekilmez yaratı Şehrinde rehin şeyin yetimse repim yetilmemek gelimde benim Cebimde kelebil kağıt, sarsam niyeteli pips ya Tekif edelim herifin diyetin da Yak yak infasını yak yak yak Olmuş adamım yaptığımız yam yok Sorun yana dört ay falan dayfam Oyun alalım sayfa Sayfaları yak yak yak Asalaklara yat, yapacaksan para yap Sapa maçlar sana tat, yaşamaksan şatafa Yenile yenile sevgi pek yetti verilmedi belki de şey Verirsen vereyim imran Yapsan yine beni bir kral yine edilir melinir bize kindar uzar Yak yak israfını yak yak Tahtımın arçına baskiyat imzalı bu manyak as, Obsesifsa Çok derin anlamlar aramayın Boşverin ya palayan az Düz yolda yalpalayanlar anlar Dört kolda sarpa hayatlar Fır konta garman kafayla fakat Buna yaşa anı yak yak yak Ne keyif yanarken izlemesi Değerli bir izleci demesi hey, Aydınlat geceyi Isla bizi monotopu yak Kuygarlığa baş kaldıran aşklar gibi Mazaram alev alev Yansın Mazaram alev alev Yansın Mazaram alev alev hey, Alev alev hey, Alev alev hey, Alev alev Kimi intaharlar gibi bir anlamdaşıyor yok oluşu Minik isyanlar birikip bandallaşıyor korkuyor şu kahkahalar tanıyor yaz yaz yaz tarihi ya. Yok olsa dünyayı tarifler yakalanca Beyaz yakaları hayalarından yok al ya Aya can Hangisi tatıdır da Yap yap yanlış sap can tap para ya ya ya Nasıl bir kafa nasıl bi çağ mı yazcan Cazımı sıkamam hiç Bokut mu sistemi düzeltmek için ama Arınır bir yansa günahlarından Ya kanuni ya kanka Gebe küllerimizden doğalım yetisin tertemiz nesiller yerine koyalım Yeyin efendiler yeyin Etinden sütünden faydalanın. memle Edin, zehirle yemeği Aç karne demedi hiç halk devlet O bizim teki kesilmez iştah. Kusura bakma hiç razısın hayvanlar Gibi yaşamaya edin ne değil Yitahtar şehir şehir Gezi pincer edemeyeceğim Balatayı sıyırmış insanlar Yaradan asırmış insanlar Yapayalnız ışıksız insanlar Yaşamaktan sıkılmış amadarı yığılmış inançları kırılmış insanlar Ay ay ay yandı canın Al al, al intikamaya Kalk yok artık lan bam bam bam Parola kal, yamalaka, ne toparsa sen onlarda. Sen ala la la la oran azdas fire. Ana şey o bulu filamada kalasın ya. Gel kız hepini uygarla başkaldıran aşklar gibi. Mazala vale vale ya. Süt. Mazala vale vale. Oh, vale vale vale vale. Uygarla başkaldıran aşklar gibi. Masala male Alev Ey ey ey Masada balı evolu Ey Masada balı evolu